Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta Anadolu'nun tarihi su altyapılarından, su yapılarından bahsetmek istiyoruz. Gerçekten şimdiye kadar bu konuya çok fazla yer vermedik ama Türkiye'nin yer veremedik. Çünkü bu konuyla ilgili uzmanlara ulaşmakta sıkıntı çektik. Ve tabii sürekli de gündemimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta biraz bundan bahsedelim dedik biliyorsunuz su yapıları ve sistemlerin tarihi aslında binlerce yıl ötesine dayanıyor Anadolu'da da dünyada da böyle normalde taşkından korunmak için barajlar kurulmuş eskiden dünyanın hemen her yerinde yerleşik yaşama geçişte zaten tatlı su varlıklarının çevresinde hı hı. kentler köyler kurulmuş. Uygarlık ilerledikçe suya bağımlılık büyümüş ve suya olan ihtiyaç da miktar olarak artmış. Kentler su altyapılarının gelişmişliği oranında gelişmiş diyebiliriz. E, suyun Anadolu uygarlıkları üzerinde çok belirleyici bir etkisi olmuş. Neolitik dönemde Çatalhöyük, Şanlıurfa yakınlarında Göbeklitepe ve daha pek çok yerde e, Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden, Roma'dan, Bizans'tan kalma e, sayısı su eseri var. Evet, biz bu, bu programda da işte bu tarihsel e, su altyapılarının gelişimine ve şu anda ne durumda olduğunu e, konuşmak üzere İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Bildirici'yi konuk ediyoruz. E, Bildirici uzun yıllar boyunca Anadolu'nun su tarihini incelemiş, örneklerini e, ortaya çıkartmış, birçok keşif çalışmasına e, katılmış e, birisi. Su tarihinin bu kadar zengin olduğu e, Anadolu'da çalışmaları halen e, devam ediyor bildiricinin. Ee, geçen günlerde de Akos gazetesinde bir tane yazısı yayınlanmıştı. Urfa'nın gelmiş e, köyünde e, imar izninin verilmesi sadece oradaki tarihi yapıyı değil aynı zamanda su kanallarını da etkileyeceğine ilişkin bir yazıydı bu. Bunun üzerine de biz e, o makaleyi vesile kılarak e, Mehmet Bey'le bir e, program yapalım istedik. E, Mehmet Bey merhaba hoş geldiniz. Ha, merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Evet Mehmet ee, Bey. Öncelikle bir soruyla başlayalım. Ben size bir soru sormak istiyorum. Bu Türkiye'nin su yapıları, altyapıların tarihçesi hangi yıllara dayanıyor? Ee, nasıl başlayabiliriz? Hani bunu bunu anlatmaya, dinleyicilerimize. Ta tamam. Ee, önce kısa kendimden bahsedeyim mi? Tabii. Çok tabii, az, az buyurun. bahsedebilirsiniz. Aha, tabii, öyle, buyurun. 1939 yılında Konya'da doğdum. 1962'de İTÜ İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. Evet. Ee, beni tarih merakı 1991 yılında tarihçi yapılarını incelemeye yöneltti. DSL'in de desteğiyle. Hı hı. ve O günden bugüne kadar kaç çok toplantıya katıldım. Halen de çalışıyorum. Evet. Ee, çalışmalarımı ve derlediğim bilgileri e, www. www. Mehmet nokta.com adresinde topladım. Evet. 12 bin sayfanın üzerinde 86 bin sayısının üzerinde de ziyaretçi oldu. Evet, Bunları güzel. ben belirttikten sonra sizin sorularınıza geçiyorum. Evet. Türkiye'de tarihi yapıları ne kadar eskiye dayanıyor? Ben bunu evet, dünyada ve İstanbul'da da diye ekledim. Dünyada ilk tarihi su yapıları yaklaşık 5 bin yıl eskiye gitmekte. Bu yapılar Hı. barajlar olup Mısır, Mezopotamya ve Filistin'dedir. Evet. Mısır'da Menes Barajı yaklaşık milattan önce 3000 En eski baraj kabul edilen Ürdün'de Ceva Barajı ben görme şansını yakaladım. Hala Hı. ayakta mıdır evet. Mehmet Bey? Yani görme şansını yakaladığınıza göre ayaktadır da yani kullanılıyor mu? Nasıl? E, Valla biz gittiğimizde hiç su yoktu. Hı -hı. Kupuruydu ama bazı kanallar bir vesaire var. Zaten 5-6 metre yüksekliğinde e, yanında da bir eski yerleşim yeri var. Çok eski bir yerleşim vardı. Biz Hı -hı. su göremedik. Ben Hı -hı. göremedim. Devam ediyorum. Daha basit su yapıları Neolitik dönemlerden Konya Çatalhöyük dünyanın en eski değil ama en gelişmiş kentidir. Biliyorsunuz Hı -hı. Neolitik dönemde insanoğlunun bir yere yerleşip tarama başladığı çok önemli bir devrim insanlık tarihinde. Evet. Burada pek çok bilim adamı, Çatalhöyük'te pek çok bilim adamı tarafından kazı ve incelemeler yapılmıştır. Kazı başkanı İngiliz Ian Hartner'ın Çatalhöyük Perspektif adlı eserinde kitabında yaklaşık M.Ö. 6000 yılına tarih çok basit sulama kanalları olduğu belirtilmektedir. Hı -hı. Yani 8 bin başlangıç... yıl öncesine mi dayanıyor bu yapılar? Evet, bu Hı -hı. sulama şeyleri yaklaşık M.Ö. önce bine dayanıyor. Hı -hı. Ben bin bunu şey. başlangıç kabul ederek, tarihi su yapılarının yaşını 8 bin, en, 8 bin olarak Hı -hı. kabul ediyorum. Açtığım sergilerde de bu şeyi kullandım. Gerçi daha önceki yıllara da Filistin'de, İsrail'de 5-6 metre derinliğinde... Kuyulara da rastlanmaktadır. Daha iyi. Türkiye'de evet. tarih su konularında pek çok bilgisi olan Profesör Doktor Ünal Öziş ben de hocam hı hı. bunu 4000 bin yıl olarak kabul etmektedir. Ben 8 bin olarak e, olduğuna inanıyorum. Hı. İki bu eski su yapılarına örnekler verebilir misiniz? Hı hı. Türkiye'de Neolitik dönemden sonra su yapıları Hititler dönemine aittir. Bunlardan bunların dönemi yaklaşık Mirasdan önce 16 ila 13 yüzyıllara aittir. Yani 1600-1300 arası. burada bu yapıların çoğunda kültü ve emeği olan büyük kral dördüncü Tutalya'yı, Büyük İkit Kralı 4. Tutalya'yı anlamak olmaz. Hı hı. Eserlerin çoğu bu kral dönemine tarihlenmektedir. Hı hı. En önde gelen iki barajı Kayseri Pınarhisar Pınarbaşı Karakuyu barajı Hı. Bunlar Barajın... hala e, şey yapılabiliyor mu peki? E, yani gittiğimizde fark edebilir miyiz? Gözle görüldüğünde anlaşılabilir Görün. mi? Tabii tabii. Yani kalıntıları görülüyor. şey diyor, Hatta bir Ankara Dil Tarihten Kutsuzlu Emre diye hoca var. 36-40 sayfa. Bunun hakkında bilgiler var. Çok detaylı bilgiler. Benim web sitemde var o. Hı hı. Barajın Hititçe kitabesi Kayseri Müzesi'ndedir. Bunun mansat veya man, membağınıza Elseyi tarafından yapılan gölete, onu tam bilemiyorum, ee, barajda toplanan sulardan, e, eski barajda toplanan sulardan civar köylerin, e, köylerin yararlandığı ve hayvanların suladığı bilinmektedir. Hı. Yani Hala kullanılıyor yani. Evet. kalıntıları görülüyor ama e, su ol, yok herhalde e, bulunmamakta. Hı. Diğer ilginç bir göletle çorum alaca höyüktedir. Bu küçük göletin su kaynağı gölet içinde bulunmaktadır. Son yıllarda gölet temizlenmiş ve bugün yaklaşık 3.300 yıl sonra hizmet vermektedir. Evet. Bu kazı ve temizleme Profesör Doktor Aykut Çılaroğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çok küçük bir tesis halen çalışıyor durumda. Ee, evet. Bu da bin yıllardır çalışıyor yani. yani. Evet. Hı hı. Ayrıca 40 Kült maksatlı, yani tapınma maksatlı küçük su göletleri vardır. Konya Değişevde Eflatun Pınar, ne eski tarihi bir şey. İlkünde Yalnız Köyünde bugün kuru olan havuz bunlara örnektir. E, bu şeyde heykeller var, Hitit heykelleri. Yalnız havuzunda da 22 parça Kral Tutalya'nın e, imzası şeyi olan e, şeyler var, e, kitabeler var, Hitit dönemi. Ben bunların hepsini tek tek web koydum. Ya, kitabenin ne e, olduğunu biraz anlatabilir misiniz bize Mehmet Bey? Kitabeden değil, kasıt nedir? Dinleyicilerimiz kadın, için. Hı -hı. E, şimdi burada bir Kürt bahsatlı şey var. 22 tane hitit yazıtı var. 22 adet hitit yazıtı. Bunlar tam kısmen okunabilmiş durumda. E, ben kitabıma bundan mesela e, bir ikisini örnek olarak koymuştum. Sonradan İçitler adlı bir bölümde tüm bunların hepsini belge olarak hepsini 22'sinde koydum. Hı hı. Bu şeyde yazıt yok e, Eflatun Pınar'da. Ancak orada da heykelcikler var. Ee, bir su havuzu var. halen içinde su var. Ama küçük bir havuz. Hı hı. Ee, bunu şey başka sorunuz yoksa diğer çok önemli eserler Urartular döneminden gelmedir. Evet. Başkenti Van, eski adı Tuşba olan Urartu Krallığı M.Ö. 9. 6. yüzyıllar arasında devlet olmuş ve dünyada dünyada e, ilk hidrolik uygarlığını kurmuşlardır. Yani evet. özelle yani, evet. yani Hı -hı. ilk defa böyle barajlar kanallar yapan dünyada bu Urartular. Buna en iyi örnek Kral Menua'nın bu Kral Melua da bu Tutalya'dan sonra çok önemli bir kişi. Bir önce 9. yüzyılda yaşıyor. Açtırdığı yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki Şam'dan kanalı olarak bilinen kanal. Evet. Bu kanal bugün çalışır durumdadır. Ee, şöyle baş tarafına hidrolik santral yapmışlar ben gittiğimde. Ee, kanal ha, şu anda kuruydu yani. Ama evet. süperince çalışır hı hı. durumda. Hı hı. Çünkü evet. de konu olmuştur Şamran? Evet evet. Van'a bakar içinden Şamran akar. Hı hı. Şamran kanalının su kaynağı Mecingir Pınarı'dır. Van'a 50 kilometre uzaklıkta. Bu kaynak ile Van arasında Hoşap Deresi bulunmaktadır. Suyun Van tarafına geçmesi için Hoşap Deresi üzerinden hı hı. üzerinden bir su köprüsüyle açılması gerekmektedir. Başka imkansız mümkün değil. Hı hı. Bu su köprüsü Dünya tarihinde yapılmış bir ilktir. Burada geçen yüzyıl başlarında araştırma yapan Alman araştır, araştırmacılar burada e, su taşıyan ağaç bir köprü olarak görmüşlerdir. İlk hali nedir, nasıldır? Ben onu bir Alman hocaya sordum. Ağaç olabileceği gibi taş da olabilir gibi e, yani taştan veya ahşaptan delikli, köprü, su köprüsü diyorsunuz. Evet. Su köprüsü yani Hı. şöyle e, kanal Altında 5 metre aşağıda normal dere var. O evet. derenin üzerinden bir köprüyle karşıya aşılıyor. Oradan bana geliyor. Evet. Yani evet. bu dünyada başka yok. yani şeyli. Ayrıca Kral 2. Iki, Rus'a tarafından e, bir de bu şeye ait yazıtlar var. Kral Menova'nın yazıtları var. E, 4-5 yerde. E, bu araştırmacılar bu yazılarda okumuşlar. Şamran Karanlığın Kral Menua tarafından yapıldığını ortaya çıkarmışlar ama hmm. e, halk bunu e, Şamran olarak benimsemiş. Şamran da Asur Kralitesi'nin isminden gelmekte. Ayrıca Kral 2. Rusa tarafından yaptırılan Rusa Barajı veya Geniş Göl veya Keşiş Gölü 2500 metre'nin üzerinde yükseklikte halen çalışan bir barajdır. Tabi bazı onarımlar birlikte. Evet zaman içinde onarılmıştır tabi. %5 tabii. eğimde Hı. eğimli bir vadiyle aşağıda gene uğratı yapısı Sike göletine su vermektedir. Ben yukarı baraja çıkamadım ama Sike gölünü gittim gördüm. Hı. Bu kadar büyük eğimli suyun aşağıya indirilmesi maalesef incelenmiş değildir. Ee, burada çok büyük bir su problemi çözülmüştür. Yer Hı. yer böyle bentler yaparak suyun enerjisini kırarak oraya indirmişler. Çok büyük bir başarıdır. Çok kadar büyük bir başarıdır. Yani çok eğimli tabii, bir yerde tabii, su indiriliyor. Ee, normalde çok hızlı inmesini engellemek için e, bir teknoloji uygulanmış. Bençler yani yapmışlar. Suyu tutmuş. Evet. Oradan bir aşağı bente falan vermişler. Yani çok arzu ederdim burayı görmek ama göremedim. Hı. Yalnız Hı. genç ilerideki genç meslektaşlarıma gönül verenlere burada yürümelerini önerdim. Evet. <gülüyor> Peki. Tabii bunlara başka örnekler de vermek mümkündür. Evet. Ben fazla şey etmedim. Evet, Mehmet ee, Bey şöyle Burak, yapalım, yapalım isterseniz. Evet. E, yani programımızın ikinci bölümünde devam edelim konuşmaya. Bir e, şarkıyla ara veriyoruz, bir türküyle. Tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Siz hattan ayrılmıyorsunuz. Tamam. Evet, şimdi Cide'nin Çeşmesi'ni dinliyoruz Neşe Dilekçioğlu'ndan. Şengir boy ver beni bey amca da yarim yoluma bakıyor yarım yoluma bakıyor haydi de yavrum evimizsin pencerelerde perdemizsin haydi de yavrum meşalikte yaktım beni gençlikte haydi de yavrum Haydi de yavrum meşelikte, yaktın beni gençlikte. Yaktın beni gençlikte Haydi de yavrum evde misin Pencerelerde perde misin Haydi de yavrum neşelikte Yaktın beni gençlikte Evet su hakkında Devam ediyoruz bu haftaki konumuz İnşaat yüksek mühendisi Mehmet Bildirici kendisi Türkiye'deki su yapılarını su sistemlerinin tarihini anlatıyor tarihi altyapılardan bahsediyor. su yapılarından bahsediyor son olarak pek çok örnek vermişti Türkiye'nin değişik yerlerinde hala kullanılmakta olan barajlar işte su köprüsünden bahsetmiştiniz Mehmet Bey evet Devam edelim Mehmet Bey. Yani birkaç tane örnek daha verme şeyiniz tamam, varsa. Tamam. E, özellikle e, bu e, tarihi sistemlerden hala günümüzde kalanlar var mı? Bir miktar onlardan bahsedebilirseniz kullanılan. Tamam. Ee, işte mesela bu şey var. E, bu Şabran kanalı halen kullanılıyor. Baraj halen kullanılıyor. Nerededir orası? Evet. Vanda. Vanda, Vanda, Vanda. Vanda Urartular döneminden. E, çelizleri Böyle örnek işleri dolmuş Şanlı-Urfa civarında germiş Dağ Eteği <gülüyor> ve Van'da halen çalışan kerizler bulunmaktadır. Ee, biraz biraz e, Mehmet bir Bey kerizleri açabilir misiniz? Ne anlama geliyor evet, Kehrizler? Keriz bir çeşit su tünelidir. Özelliği tünelin bir ucu yerin jeolojisine bağlı olarak yani su tablasına bağlı olarak Su tablosuna veya bir su kaynağına kadar kazılır, tünelin bir ucu. Ve keriz, Farsça bir kelime, İngilizce kanat, aldığı hı hı. suyu devamlı zemine taşır. Yani çok özel bir su yapısı. Bir hı hı. kanal, aynı zamanda su tüneli kanal ama. Burada bir noktaya bir konuya da değineceğim. Katıldığım yurt dışı toplantılarda keriz isminin Farsça olmasından bu yapıların kökeninin İran olduğu kabul edil edilmekte. Hı, bu yapıları hı. kuvvetli imparatorlar ve kuvvetli kral ister. Bu durumda İran'da Darius, milattan önce 600 yılında, 600 yılında, halbuki Urartu kralları çok daha eskidir. Yani şimdi şöyle sizin söylediğinize göre hani İran'la ilgili böyle bir iddia var. İran'da bulundu bu kehrizler deniliyor. Ama siz diyorsunuz ki Urartular zamanında yani çok daha öncesinde Urartlar zaten... ki daha ben, tabi. bence hı hı. ben bunu o platformlarda şey ettim anlatmaya çalıştım yani Burak İran'dan eski evet tabi o yüzden de evet. öyle diyorsunuz anladım peki evet. bu yapıların korunması tabi önemli hep söylüyoruz korunması gerekir diyoruz tarihi eserler diyoruz neden siz nasıl açıklarsınız neden önemli bu yapıların korunması ee, neden çok önemli bu yapılar Anadolu'nun olduğu kadar dünyanın kültür mirasıdır bilinmeli ve korunmalıdır Kaldı ki bugünkü mühendislerin bunlardan çıkaracağı çok önemli dersler vardır. 1994 yılında katıldığım DSI'nin 40. kuruluş yıl dönümünde açılışını o zamanki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yazılı olmayan şöyle bir konuşma açılışında şöyle bir konuşma yapmıştır. Ee, bizden evvelki ee, Anadolu halkları her kimse çok büyük mühendislik ve su eserleri ortaya koymuşlardır. Mühendis olmaya hevesli birinin bunlardan alacağı çok dersler vardır. Bunlar Anadolu'nun bir yerinde değil her yerindedir. Ee, her yerindedir diye konuşmuştur. Evet. Ee, yani Süleyman evet. Demiral'de ki DSN'in başkanlığını yapmış bir isim kendisi aynı evet, zamanda. DSN evet DSN'in başkanlığını yapmış Hı -hı. ve su konusunda çok bilgisi olan bir adam ama e, politikacı bir kişiliği olduğundan, çok yoğun olduğundan ben şahsen BSE'de kitabım falan şey ettim. Süleyman Demirel'e ulaşamadım. Hı hı. E, bir de sonradan bir e, şeyde e, kitap çıktı. Orada yazıları var. Benim de Helenistik döneme ait yazılarım var. Evet. E, evet. Şimdi eski ve yeni arasındaki farklar nelerdir? Evet eski Onu sistemle sorayım. yani evet. şeyi konuşmak çok önemli aslında. Hani Eski dediğimiz zaman bizim aklımıza hemen böyle işe yaramayan altyapılar, su altyapıları geliyor. Ama evet. anladığımız kadarıyla durum hiç öyle değil. Yani şu anki modern sistemler daha iyi diye bir şey yok. Siz bunu biraz açabilir misiniz, anlatabilir misiniz? Evet bu eski sistemlerle yeniler arasında önemli farklar nelerdir? Düz yerlerde açılan kanallar ve barajlar konusunda çok önemli farklar yoktur. Hı. Netice baraj bir gölün şeyin akarsunun önüne yapılıyor. Tabi eskiden çok güç şartlarla, insan emeğiyle, bugün makinalarla evet. çok daha dev barajlar yapılabiliyor. Bugünkü su yapılarında su, su pompalar kanalı ile yükseklere basılabilmektedir. Hı. Bir örnek vermek gerekirse İstanbul Yeşilçay Su Projesi'nde Su yaklaşık 200 metre yükseklikte bir depoya basılmakta. Su buradan uzun mesafelere çekimi çekimiyle yani cazibe tabir ediyoruz veya Hı -hı. yer çekimi kendiliğinden akmaktadır. Eskiden genellikle boru içinde gelen suyun önüne bir vadi geldiğinde suyun Hı -hı. kotunu düşürmemek için duvar, duvar üzerine su kemerleri inşa edilmiş. Yüksekliği kaybetmeden vadinin öbür yanına aktarılmayı aktarılması sağlanmıştır. Yani Hı -hı. en büyük park burada ortaya çıkıyor. Evet. Anadolu'da pek çok su kemeri vardır. Hı -hı. İlk yapılan su kemeri Efes kentinde. Birinci yüzyılda Polio su kemeri. Roma'nın yaptığı ilk kemer. Sonuncusu ise Sarıyer'de Beyoğlu tarafında su götülen 19. yüzyıl içinde yapılmış Sultan II. Bağımız su kemeridir. Halen içinden su geçmektedir. Evet. Ereniz'in döneminde güvenlik gerekçesiyle su kemeri yapımına gidilmemiştir. Su yollarının toprak hı hı. altında olması tercih edilmiştir. Vadilerin açmanın diğer bir yolu da basınca dayanıklı bir spor yapımıdır. Bunun için borular hakkında bilgi vermek isterim. Genelde Sümerler ve Hititler dön döneminden beri fişirmiş beri toprak borular kullanmıştır. Basınç evet. altında olmadıklarından Borunun et kalınlığı yani borunun kalınlığı azdır, yaklaşık bir santimetre. Çok o ince evet. 1950'li yıllara kadar Türkiye'de üretilmiş. Evet. Hı -hı. Üretilmiş. Yani 1950'li e, yıllara kadar biz bunları kullanmışız o zaman, bu boruları. Kullanmışız. Yani evet. 50'de benim bir silleri ustam var, sipariş aldık dedi, şu kadar boru yaptık dedi. Evet. E, 1950'li yıllara kadar Türkiye'de üretilmiş, sonra plastik borular falan çıkınca terk edilmiş. Bazı yerlerde düşenmiş eski sistemden kullanmaya devam edilmekte. Hala devam eski ediliyor. Sistemden. Evet. Ha, örnek olarak ben 1994 yılında Bayburt gezimde bu su yollar, bu borularla şehre su verdiğine şahit oldum. oldunuz. Evet. Evet. Şimdi iptal edilmiş olabilir. Sifon yapılarında, hmm. yapılarında basınç olduğundan toprak boruların et kalınlığı 4-5 santime çıkmakta. Normal dayanıklı tartı, olsun diyeyim. Evet. Toprak borular yanında taş ve kurşun borular da ilk çağda kullanılmıştır. Boyutları 80 veya 100 metre olan taş bloklar işleri oyularak birbirine kenetlenmiş ve sifon. Bir çeşit U borusu. Vadilerin ee, aşılmasında kullanılmıştır. Evet. Çok ilginçtir ki Roma döneminde yapılmış bu tip yapıların yarısı evet. Anadolu'da yarısı Roma'nın diğer Topraklarındadır Mehmet Yine Bey zamanımız ki... azalıyor O yüzden hemen toparlayabilirsek ha, yani evet. Çok ilginçtir ki bu şahane Çok kısa kâsı bir, kâsı bir iki cümle, bir cümle yani Bir Ankara üfkeni içinde kalmaktadır Hı -hı. Batara'daki sifon Denizli Laodikya'daki basınçlı borudan Hayranlıkla ziyaret edilmektedir Evet Hemen hemen bitiyor benim de. Evet tamam Özet olarak Hı -hı. Şurada bir şeyim var Özet olarak Antik çağda en önemli iki su anıtı nedir diye bana sorsalar Cevap olarak bir bergama, pergamon akropoline su taşıyan yaklaşık 18 santimetre iç çapında kurşun borlu sistem. Hı hı. Uzunluğu 3200 metre, derinlik 201 metre. Yapılışı milattan önce 2000 veya 3 veya 2. yüzyıl ile Antalya Aspendos kenti akropoline su taşıyan 1670 metre uzunluğunda iki orta e, ayağı su kemeri. Hı. Boğaz köpüşüne çok benziyor. Üzerle oturan taş boru spon derim. Bir başka programda görüşmek umutuyla teşekkür <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Mehmet Bey. Evet çok çok bilgi dolu bir program oldu. Bilgilikli evet. bir program oldu. Şimdilik bu kadar diyelim su hakkından. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.